Parçalanmış, elleri boyunlarına bukalanmış ve ayakları alınlarına zincirlenmiştir. üstü ateş üzerinde yürürler. Demir çubuklarla gözlerine dürtülür. Ateşin alevi iç organlarını dağlar. Cehennemin yılanları ve akrepleri de vücutlarının dışına yapışmıştır. Burada anlattıklarımız cehennemliklerin acıklı hallerinden sadece bazılarıdır.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 Cehennemin kapılarının sayısı ise insanın günah işlediği 7 azası kadardır. Cehennem kapıları üst üstedir. En üstteki cehennem, sonra sakar, sonra leza, sonra hutame, sonra sair, sonra cahin, sonra da haviye sıralanır. Şimdi cehennemin derinliklerini bir düşün. Onun derinliklerinin sınırı yoktur.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 Cehennem ateşi onları bir defa yalayınca bütün etleri eriyip topuklarına akarak kemikler çıplak kalır. <gülüyor> Şimdi de cehennemliklerin bedenlerinden akacak olan ve kendilerini boğacak olan ghasak denilen ilinin pis kokusuna dikkatini çekir Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Ghasak denilen cehennem ilininden bir kova dünyaya dökülse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 Bundan ötede şiddetli bir azap da vardır. Ve de ki, hak Rabbindendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan indad isteyecek olsalar, indatlarına erimiş maden gibi yüzleri haşlayacak olan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne fena bir kalma yeri.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 Cehennem'in dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Cehennemdekiler ondan yerler ve karınlarını ondan doldurulur. Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonra kesinlikle onların dönüşü çılgın ateşe olacaktır. Kızgın ateşe girer, onlara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 Çektikleri azaba denk gelir, yemek yemek diye yalvarılır, kendilerine yiyecek olarak ne besleyici ve ne de susuzluklarını gidirici olan kuru diken verilir. Tekrar yemek yemek diye yalvarmaya başlarlar, bu sefer kendilerine boğazlarına düğümlenip kalan bir yemek verilir.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 Bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cehennemde deve boyunu kalınlığında yılanlar vardır. Cehennemlikleri bir defa ısırdığı zaman onun acısı 40 yıl sürer. Yine cehennemde semerlenmiş katır büyüklüğünde akrepler vardır. Onlar da cehennemlikleri bir defa ısırdığı zaman acısı 40 yıl sürer.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 Malik bin Enes radiyallahu anh şöyle der, Zeyd bin Eslem radiyallahu anh şu ayeti kerime hakkında der ki, Şimdi sızdansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur. Cehennemlikler yüz sene sabrederler, sonra yüz sene feryat ederler. Sonra yine yüz sene sabrederler. Sonra derler ki, şimdi sızdansak da sabretsek de birdir.